Bos, yaşam için teknoloji. Merhaba, pek çok hayvanın yaşam alanı olan yağmur ormanlarının talanına ve hayvanların neslinin tükenmesine neden olan palm yağının alternatifi üzerine çalıştıklarını kaydeden biyoteknoloji firması ürettikleri sentetik ürünün tercih edilmesi durumunda yağmur ormanlarını kurtarabileceğini iddia etti. Yok olan ormanlar, orangutanlar, pigmefiller ve sumatra gergedene gibi zaten pek çoğu tehlike altındaki türlerin doğal alanlarının da yok olmasına neden oluyor. Mesopotamya Ajansı'nın aktardığına göre biyoteknoloji endüstrisi yağmur ormanlarının yakılmasını veya kesilmesini gerektirmeyen sentetik bir alternatif bulduğunu iddia etti. Araştırmanın tamamlanması sonucunda bu sentetik alternatifin şampuan, sabun, deterjan, ruj, paketlenmiş ekmek, bisküvi, margarin, dondurma ve çikolata gibi gıda ürünlerine kadar her şeyde doğal palm yerini alabileceğini belirtiyor. Zaten bunları ne kullanmak lazım ne de yemek. Güney Atlantik'te küresel ısınma sonucunda buzuldan kopan 3 yıldır sürüklenen buzdağı Birleşik Krallığa ait Güney Georgia adasına çarpmak üzere 3900 km2 büyüklüğündeki A68 Küçük A adlı devasa buzdağının 3528 km2 yüz ölçümü olan adaya 90 km kadar yaklaştığı belirtildi. Kraliyet donanması buzdağının bu ay içinde adaya çarpabileceğini söyledi. Birleşik Krallık Hükümeti ise buzdağının incelenmesi için bir keşif ekibi yolluyor. Ada kuşlar için dünyanın en önemli üreme alanlarından BBC'de yer alan habere göre adada 7 milyon penguen dahil 30 milyon kadar kuş ve 2 milyon fokun yaşadığı tahmin ediliyor. 200 metre derinliğe sahip olan buzdağının erimesiyle deniz suyu sıcaklığının değişeceği çok büyük miktarda tatlı su açığa çıkacağı için Flanktonik organizmalardan balinaya kadar bölgedeki tüm deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Uzmanlar buzdağının adaya çarptıktan sonra karaya oturmasıyla bölgedeki besin zincirinin bozulacağını ve bunun sonucunda da kuşların, fokların ana besin kaynağı olan balık ve krili bulmasının güçleşeceği söyleniyor. Bir günden Yaren Çolağ'ın haberine göre Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu üyesi Özgür Gürbüz, Denizden soframıza gelen balığın içinde ne var sorusunu yanıt aradı ve 5 balık konservesini ve 9 farklı deniz balığını laboratuvara gönderdi. Arsenik, civa, kurşun ve kadmiyum değerlerini ise kamuoyuyla paylaştı. Birçok balıkta ağır metale rastlanırken arsenik değerleri de sınırın üstünde. Verileri değerlendiren Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala. Ağır metal oranının sınır değerinin altında olmasının, Balığın sağlıklı olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi. Profesör Doktor Pala sınır değer tüketilmemesi sıkıntısıyla karşılaşmamak için konulmuş bir değer aslında sınır değere yakın ama onun biraz altında olması onun sağlıklı olduğuna anlamına gelmiyor. Gıdaların hiçbirisinde ağır metalin olmaması tercih edilir. Ancak Türkiye'de ağır metal düzeyleri ciddi oranda arsenik düzeyi ise yüksek. Bunu kamuoyunun yakından izlemesi lazım. Yurttaşın gerçekten sağlıklı olduğunu bildiği ürünü alması gerek diye konuşurken İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Şafak Ulusoysa risk içermiyor demek için yüksek dereceli izleme programlarıyla sürekli takip edin diyor olması lazım. Ancak bizim ciddi bir izleme programımız yok dedi. Honduras Dışişleri Bakanı Lisandro Rosales Orta Amerika'yı derinden etkileyen Eta ve IOTA kasırgalarının ülkede yaklaşık 10 milyar dolarlık zorara yol açtığını ve 4 milyon insanı da etkilediğini duyurdu. Kasırgalar geçtiğimiz ay 2 hafta aralıkla gelmiş vurmuş ve büyük bir yıkıma ve can kaybına neden olmuştu. Kasırgalar sonucunda Honduras'ta 1400 ev ve onlarca köprü 3 milyon hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Ayrıca kasırgaların beraberinde getirdiği sel felaketi, binlerce insanın evinden olmasına ve göçe zorlanmasına neden oldu. Araştırmalar iklim değişikliğine bağlı yükselen okyanus sıcaklıklarının kasırgaların şiddetini arttırdığını söylüyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği belirli aralıklarla bir tehdit altındaki türlerin kırmızı listesini yayınlıyor. En yenisi 10 Aralık'ta açıklandı. Birlik listeye 31 yeni bitki ve hayvan türü ekledi. Güncellenen listeye göre Güney Çin denizine özgü bir köpek balığı, yok oldu. Orta Amerika'ya özgü üç kurbağanın nesli tükendi. Filipinlere özgü 15 tatlı su balığı ve Lanao gölü ve Filipinler'de yaşayan 17 tatlı su balık türünden 15'inin nesli tükendi, diğer ikisinin kritik tehlike altında olduğu ve muhtemelen neslinin tükendiği duyuruldu. Uluslararası Doğa Koruma Birliği köpek balığı ve balık türlerinin aşırı avlanmayla yok edildiğini, kurbağalarınsa mantarlarda bulunan bulaşıcı bir hastalık nedeniyle neslinin tükendiğini kaydetti. Tabii biz o kadar azaltıyoruz ki sayılarını sonuçta bir hastalık gelip götürüyor. Birliğe göre Orta ve Güney Amerika'daki 22 kurbağa türü de tehlike altında. Hatta bir bölümünün muhtemelen soyları da tükendi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, Biyolojik Çeşitli Koruma Grubu'nun küresel direktörü Dr. Jane Smart, Amazon nehrinde bulunan bir tatlı su, yunusu türü olan Tucoxy'nin Aşırı avlanma, iklim değişikliği ve kirlilik nedeniyle soyunun tükendiğini belirtti. Dünya çapında canlı türlerinden en az 35.765 türünse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Kim bilir bizim haberimiz olmadan hangi türler gezegenimizde yok oluyor, nesilleri tükeniyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik